Sonra olanları Hazreti Peygamber'e anlatmak için gittim. Hazreti Peygamber'in münadisi, "Muaz bin Cebel nerede?" diye bağırıyordu. Hazreti Peygamber beni görünce, "Esirini ne yaptın?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın Resulü, bana şu şu ayetleri öğrettiği için onu bıraktım." dedim. Hazreti Peygamber, "Habis doğru söylemiş." dedi. Ondan sonra bu iki ayeti okumaya devam ettim. Hurmalar bir daha eksilmedi.